1695 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Müseylemetülkezzap hakkındaki hutbesi. Evet, Hazreti Peygamber Müseylemetülkezzap hakkında bir şey söylememişken eşap aralarında konuşup sözü uzattılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber minbere çıkarak hakkında sözü uzattığınız adam kesinlikle yalancıdır ve kıyametten önce ortaya çıkacak 30 yalancıdan biridir. Hiçbir belde yoktur ki Mesih Deccal'in korkusu oraya ulaşmamış olsun dedi.